Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımıza devam ediyoruz. Medine'de 11 yıl. Bugün 45. bölümünü sunacağız inşallah. Bugünkü alt başlığımız Mekke'nin fethi. Artık zamanı gelmişti. Müslümanların ordusu, komutanları Muhammed'in ontasında Arabistan'ın veya Putperes Arapların kalbi olan Mekke'ye doğru ilerliyordu. Yıl miladi 630, Hicri olarak 8. yıl. Rivayetlere göre Resul Medine'den ve Medine dışından katılan Müslümanlarla birlikte 10 veya 12 bin civarında askerle birlikteydi. O dönem Mekke'nin nüfusu ele alındığında yaşlısı, genci, çocuğu, erkeği, kadını zaten 10 bin civarındaydı. Bu nüfustan taş çatlasın 3 bin asker ancak çıkabilirdi. Resul bu sefer düşmandan sayıca çok fazla orduyla, Birlikteydi. Bugüne kadar hiçbir zaman Müslümanlar sayıca fazla olmamışlardı. Her zaman putperestler fazlaydı. Hatta Mekke seferinden önce yapılan Mute Savaşı'nda Bizans askerleri Müslümanların 35 katıydı. Müslümanlar Mekke'ye yaklaştıkça yer gök sanki asker kaplıydı. Başkomutan Muhammed ordusunu dörde ayırmış, her bir gruba komutanlar atamıştı. Resulün başkomutanlığında Halid bin Velid, Zübeyr bin Avvam, Saab bin Ebi Ubade, Ebu Ubay'da bin Cerrah Müslümanların ordusuna komutanlık ediyorlardı. Her kolay verilen emirle Mekke doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden çevrilecek. Müslümanlar bir daire gibi Mekke'ye yaklaşacak. Mekke'nin etrafını çember gibi tamamen kuşatacak. Mekke'nin dışarıyla ilişkisini keseceklerdi. Artık ne Mekkeliler dışarıya çıkabilecek ne de Mekkelilere yardım edilebilecekti. Resul ordu komutanı olarak Mekke'nin fetini kafasında bitirmişti. Planı doğrultusunda emin adımlarla Arabistan çölünün sıcağı, çöl kumlarının tozunda Mekke'ye doğru yol alıyordu. Bu saatten sonra Resul'ü Allah'ın dışında hiç kimse durduramazdı. O ordusuna son talimatlarını veriyordu. Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça hiçbir kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz. Hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz. Kadınlara dokunmayacaksınız. Çocuklara dokunmayacaksınız. Yaşlılara dokunmayacaksınız. Aman dileyenlere dokunmayacaksınız. Kimsenin evine, barkına girmeyeceksiniz. Kimsenin malına, canına zarar vermeyeceksiniz. Ordu komutanı Muhammed'in bu talimatları askerler arasında dalgalanıyor, bütün ordu Mekke'ye yürüyüşün amacının savaş olmadığının bilincine varıyordu. Elbette Resul Mekke'ye yürüme hazırlığını yapmadan Mekke'nin iç yapısı hakkında gereken bilgileri almıştı. Hudeybiye Anlaşması'ndan sonra Müslümanlar rahatlamış ve daha çok tebliğ yapmış. Mekke'de Müslümanların sayısı bir hayli artmıştı. Zaten Mekke'nin eski lideri Ebu Cehil lakaplı, Arr bin Hişam el-Mugira'nın oğlu İkrim'in asıl derdi buydu. Babasının intikamını almak bir yana inançlı bir putperest olarak Mekke'nin içten içe Müslümanların tarafına geçtiğinin farkındaydı. Elbette Mekke'nin lideri Ebu Sufyan da durumu fark ediyordu ama elinden gelmeyenler için hayatını, ticaretin riske atmak istemiyordu. Ebu Lusufyan insan olarak aklı, muhakemeyi öne çıkarıyor, İnsanlarla iyi geçinerek ticari hayatının riske girmesini istemiyordu. Artık Muhammed için Mekkelilerin barış isteklerinin önemi yoktu. Mekke'nin fethi için yola çıkılmış karar Allah'a bırakılmıştı aklın, mantığın, iradenin bu noktada birleştiği an, inancın doruğuna yükselen duygular, Müslümanlara yol gösteriyordu. Onlar, iki yıl önce, Umre için Mekke'nin kapılarına dayandıklarında, geri çevrilmişler. Hudeybiye anlaşmasından sonra, Müslümanlar, etraflarındaki düşmanlarla uğraşırken, haç edememişler. Hayber Yahudileri, diğer Yahudi kabileleri, onlara yardım eden Arap kabileleri, Bizanslılar, Müslümanlar bir hayli meşgul etmişlerdi. Resulü Mekke üzerine yürüten neden, Hudeybiye anlaşmasından Mekke'lilerin verdikleri sözü yerine getirmeyerek anlaşmayı bozucu hadiseler gerçekleştirmesiydi. Anlaşmaya göre gerek Medine gerekse Mekke istedikleri Arap kabileleriyle sözleşme yapabileceklerdi. Kısaca hatırlayacağımız Hudeybiya Sözleşmesi maddeleri şöyle diyordu. Müslümanlar Kabe'yi bu yıl ziyaret edemeyecek ve Mekke'ye giremeyeceklerdi. Sonraki yıl üç gün Mekke'de kalacaklar ve Kabe'yi ziyaret edeceklerdi. Bu sürede Mekke'lilerle görüşemeyeceklerdi. Mekkeli olanlardan biri Müslümanlığı kabul ederse, Müslümanlar bunu kabul etmeyecek, Mekke'ye sığmak isteyen bir Müslümanı geri iade edeceklerdi. İki tarafta, istedikleri gibi, istedikleri kabileyle ittifak yapabilecekler, sözleşmeler yapabileceklerdi. Bu anlaşmanın süresi 10 yıl olarak kabul edilmişti. Bu süre içinde Müslümanlar ve Mekkeliler birbirlerine saldırmayacaklardı. Sözleşmeye uygun olarak, Rasul Huza kabilesiyle, Beni Bekir kabilesi de Mekke ile anlaşma yaptılar. İki kabile arasında daha önceden değişik tartışmalar vardı. Tarihin derinliklerinden gelen iki kabile birbirleriyle doğru anlaşamıyorlardı. Belli ki aralarındaki tartışmalar onları farklı güçlerle anlaşma yapmaya etmişti. Hudeybiye anlaşmasından sonra Rasul, değişik imparatorluk, krallık ve toplumlara mektuplar yazmış, mektuplara genelde olumsuz cevaplar verilirken, Yemen gibi önemli bir bölge Müslüman olmuş. Arabistan'ın bazı putperest toplumları İslam'a girmiş. Muhte savaşından sonra da Arapların Müslümanlığa koşuşları hızlanmıştı. Toplumlar kalabalıklar halinde Medine'ye geliyor, Rasul'e biat ediyorlardı. Rasul'e biat edenlerin neredeyse tamamı, Müslüman olurken bazı topluluklarda Medine ile sözleşmeler yaparak barışı ikame ediyorlardı aralarında. Bu durum Mekkelilerin kıskançlığına neden oldu. Çünkü Arapların tarihinde neredeyse hiçbir gider Muhammed gibi başarı sağlayamamıştı. Mekke'nin önderleri öfkelerinden kuduruyorlardı. Fakat yapacakları bir şey yoktu. Mekke gittikçe yalnızlığa terk edilirken Medine imparatorluğa emin adımlarla yürüyor, etrafındaki imparatorlukları korkutuyordu. Arapların uzun yıllardır tarihlerinde görmedikleri bu izzet, bu onur, onların akıllarını, muhakemelerini, iradelerini, kalplerini, kan damarlarını kaynatıyordu. Yıllarca Arabistan'da Bedevi olarak yaşayan Araplar, dünyaya Resul Muhammed'in liderliğinde Allah'a olan inançlarıyla dünya insanı olmak için koşturuyorlardı. Bu az bir şey değildi. Belki de binlerce yıl Arapların başına gelmeyen bu durum şimdi yanlarındaydı işlerindeydi Onlar niye beklesin, niye geri kalsın? Özellikle Arap gençleri, atalarının dinini, anlayışlarını terk ederek Rasul'e koşturuyorlardı. Arapların köle kıldıkları, Arap olmayanların köle kıldıkları insanlar artık kaçacak yer bulmuşlardı. Eskiden dünyanın her yerinde kölelik varken, köle olarak kaçtıklarında, ancak bir başka toplum içinde kölelik şansı varken, şimdi Allah'ın Resulü'nün yanında özgürlük buluyorlar, onların her biri kaçışlarında özgürlüğe kavuşuyorlar. Muhammed'in yaptığı bu devrim veya Arapça tabiriyle inkılap, özgürlüğe susanmış her toplum için umut olarak Medine'de ateşlenmişti. Resulün arkadaşlarının çağrıları olan Gelin Allah'ın adaletinde onurunuzla yaşayın. Barışı, huzuru, adaleti birlikte tesis edelim. İsteyen istediği inancı istediği gibi yaşasın. İsteyen toplum kendi yasalarına istediği gibi uysun. Kendi yasalarında adaleti arasın. Ta ki asıl adalet Allah'ın yanındadır. Sözleri bütün toplumların kulaklarında çınlıyor. İnsanlar barışı, huzuru, adaleti sağlamak için göğüslerine gelerek Medine'nin yönetimine giriyorlar. Toplumlar inanmasalar da Medine'ye şartlarını ileterek ve Rasulün onay vermesiyle Medine İmparatorluğu'na dahil oluyorlardı. Arabistan tarihinde böyle bir devrim görülmemişti. Dünyanın o günkü devletleri, halkları böyle bir devrim görmemişlerdi. Yapılanmayı hayal edemiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Devlet içinde yaşayan her inanç, her ideoloji, her toplum istediği inancı yaşarken toplumlar kendi aralarında kendi hukuklarına göre adalet bulabilecekler. Bunu bugünkü toplumlar bile sağlayamıyor. Bugünün imparatorlukları, devletleri kendilerine tabi olanlara hemen kendi ideolojilerini, kültürünü, yasalarını uyguluyorlar. Muhammed'in Allah'a bağlı olarak yaptığı bu devrim, sünnetullahın yani yaratılış yasasının ve hiç kimse İslam'a veya herhangi bir dine zorlanamaz hükmünün karşılığıydı. Her insan istediği şekilde inanmakla özgürdür. Her insan inancına göre yaşamakla özgürdür. Adil olan devlet, insanlara bu imkanı veren, inançlarına göre yaşamalarını sağlayan devlettir. Resulün çağrısı dünyanın bütün dengelerini alt üst ederken putperest önderleri çılgına çeviriyordu. Çünkü Resulün söylediği her şey onların tabanlarının kaymasına, çıkarlarıyla, hırslarıyla, yapayalnız kalmalarına neden oluyordu. Müslümanlar çoğalmayla coşarken putperestler azalmayla korkunç bir girdabın içine girmişlerdi. İçine düştükleri girdab onların akıllarıyla oynuyor, cesaretlerini sınıyor, muhakemelerini alt üst ediyordu. Beni Bekir kabilesiyle sıkı ilişkiler olan Mekkeli Safvan bin Umeyye, İkrime bin Amr, Süheyl bin Amr, Hüveytib bin Abdülzah, Mükrezoğlu Havz gidişata dur demenin zamanı geldi inancındaydılar. Tutperestler adına. Grubun içindeki Süheyl bin Amr, hatırlayacaksınız, Hudeybiye anlaşmasını yapan kişiydi. Hudeybiye'de akıllı, disiplinli davranan Amr, kendi yaptığı sözleşmeye aykırı hareket etmek için düşünceler üretiyordu. Arkadaşlarıyla birlikte olup güç topluyordu. Değilse Arabistan'da putperestlik onlara göre bitecekti. Özellikle Ebu Cehil lakabıyla Müslümanların tarihine geçen Mekke'nin eski lideri Amr bin Hişam bin el oğlu İkrim'e babasının intikamını almak için her türlü fırsatı kolluyordu. Mekkelilerden bu grup beni Bek kabilesini, Kuza kabilesiyle aralarındaki eski husumeti kaşıyarak hareketi geçirdiler. Yanlarına Beni Bek kabilesinin bir kısmını ve bazı Mekkeli gençleri alarak Huza kabilesine gece baskınında saldırdılar. Huza kabilesinden 23 kişiyi öldürdüler. Huza kabilesi lideri Ar bin Salim Huza'yı 41 kişilik bir grupla Medine'ye gelerek durumu Resul'e anlattı. Huza kabilesi ile Medine arasında yapılan anlaşmaya göre Huza kabilesi Medine'nin koruması altındaydı. Resul'e ya Beni Bekir kabilesinden ve Mekkelilerden 23 kişinin diyetini al ya da Mekkeliler Beni Bekir kabilesini himaye etmeyi bıraksınlar biz onlarla kendimiz hesaplaşalım dediler. Muhammed Mekke'ye bir elçi göndererek 23 kişinin diyetini veya Beni Bekir kabilesiyle anlaşmalarını bozmalarını istedi. Mekkeliler Resul'ün teklifini geri çevirdiler. Resul'ün gönderdiği elçi Mekke'den ayrılınca aralarında konuşmaya başladılar. Şimdi ne olacak? Yapılan şey Hudeybiye anlaşmasına aykırıydı. Mikkeliler ve Medine'liler hiçbir zaman himaye ettikleri kabilelerin veya toplumların zulmüne ortak olmayacaklardı. Durumun farkına varınca telaşa kapıldılar. Şimdi Muhammed de aradaki anlaşmayı atarsa ne olacaktı? Hayatlarının telkiye girdiğini görünce korktular. Anlaşmanın yapıldığı andan itibaren Muhammed ile sorunsuz yaşıyorlardı. Acaba Muhammed Mekkeliler teklifini geri çevirince kızmış mıydı? Hudeybiye sözleşmesini atmış mıydı? Bunu anlamak için hemen liderleri Ebu Sufyan'ı görevlendirdiler. Aralarında vardıkları kararda Resul Hudeybiye sözleşmesini bu olaydan dolayı bozmuşsa Ebu Sufyan'a yeniden sözleşme yapma yetkisi verdiler. Eski arkadaşlarını iyi bilen Ebu Sufyan, canının tehlikede olmadığını bilerek Hiçbir endişe duymadan Medine'ye geldi. Kızı Ümmü Habibe, Müslüman olmuş, Medine'ye gelmiş, Rasul ile evlenmişti. Belki de damadı olan Muhammed ile ilişkisini kızı ile kurmanın daha mantıklı olduğunu düşünüyordu. Ancak kızı ona fırsat vermedi. Haksızlığa aracı olamayacak çerçevesinde babasını reddetti. Ebu Sufyan kızından yarar sağlayamayacağını anlayınca öfkeyle ayrılarak Muhammed ile görüşmeye gitti. Rasul onunla görüşmeyi kabul etti. Aralarında geçen diyalog çok ilginç. Ey Muhammed, Hudeybe'ye sözleşmesini yenileyelim, sözleşme süresini de uzatalım, deyince Resul Ebu Sufyan'a, Ey Ebu Sufyan, sen bunun için mi geldin? Evet, bunun için geldim. Biz aramızdaki sözleşme üzerinde duruyoruz. Yoksa siz bir olay çıkarıp onu bozdunuz mu? Allah korusun, öyle bir şey yapmadık ama biz her şeye rağmen sözleşmenin yenilenmesini istiyoruz, dedi Ebu Sufyan. Bu söz üzerine Resul hiç cevap vermedi. Sustu, Ebu Sufyan'ın yüzüne bakmıyordu. Ebu Sufyan, Muhammed bir söz söylesin diye gözlerine bakıyordu. Bir söz söylesin. Ondan sonra cevap verecek tekrar. Ama Muhammed susuyordu. Tek kelime söylemedi. Ve Ebu Sufyan'a bakmıyordu. Bir an Ebu Sufyan öylece kara kaldı. Ne söyleyeceğini şaşırdı. Akıllı muhakemesi durmuştu. Muhammed'in sözleri kesin ve anlamlıydı. Muhammed ne diyordu? Biz Hudeybiye'de yapılan sözleşmeye bağlıyız. Biz sözleşmeyi bozacak hiçbir şey yapmadık. Yoksa siz yaptınız mı? Taktik mükemmeldi. Sözleşmeye yapılan aykırı davranışı Ebu Sufyan'a tasdik ettirmek istiyordu. Ebu Sufyan bunu anlayınca yalan söyledi. Öyle bir şey yapmadık dedi. İslam'ın temel kuralı neydi? Yalan asla yoktu. Gerçi bugün Müslümanlar her türlü yalanın içindeler ama o gün öyle değildi. Müslüman olmak demek o gün yalandan, riyakarlıktan, ikiyüzlülükten, arkadan iş çevirmekten uzak durmak demekti. Eğer kim yalanın, riyanın, ikiyüzlülüğün arkadan iş çevirmenin içinde ise ayetler onları münafık olarak tanımlıyordu. Tabi aradan çok sular geçti, ayetler indirilirken Müslüman olmakla, şimdiki Müslüman olmak arasında dağlar kadar fark var. Şimdiki toplum beyaz yalanlar diye bir kavramın arkasına sığınarak her türlü yalanla kendini içselleştirebiliyor. İkiyüzlüğü, riyakarlığı, sıradan şeylermiş gibi kişiliğine yapıştırılabiliyor. Hatta bunu akıllılık olarak görebiliyor, sunabiliyor. Arkadan iş çevirmeyi zekanın bir ürün olarak algılayabiliyor. Ama o gün öyle değildi. O gün Ebu Sufyan bile kafir, putperest olmasına rağmen bugünkü Müslümanlar kadar yalancı, ikiyüzlü, yakar, arkadan iş değildi. O düpedüz mert o gün. Ama çaresizdi. Mekkeliler Ebu Sufyan'ı canlarını Muhammed'in elinden kurtarmak için görevlendirmişlerdi. Ne yapabilirdi ki? Çaresizlik içinde çırpınıyordu. Muhammed'in karşısında aklı durmuştu. Mahkemesi çalışmıyordu. İradesi kendinde değildi. O yapılan işin Muhammed ile konuşmasının şokunu yaşıyordu. Elbette her liderin toplumunu koruma bahanesiyle kendi canını, malını, mülkünü, makamını koruma amacı vardı. Hiçbir lider ortaya çıkıp beyler benim asıl derdim kendi canımı, malımı, mülkümü, makamı korumaktır demez. Onlar halkı koruma bahanesiyle kendilerini korumanın da derdindedirler. Değilse sıkıştıklarında, çaresiz kaldıklarında hemen savuşurlar. O güya sevdikleri halk kendi başlarına bırakırlar. Ebu Sufyan akıllığı muhakemesiyle bilinen biriydi. Ama Muhammed'in karşısında durmuştu. Ebu Sufyan'a daha sonralara Müslüman olduktan sonra, yıllar sonra Müslüman olmuş biri şöyle soruyordu. Ey Ebu Sufyan, sen benim bugünkü deyimle idealümdün. Yani ben kendime hep seni örnek alırdım. Çünkü seni tanıdığım insanlar içinde de en akıllı, en kafası çalışan olarak bilirdim. Ben seni örnek alırken işten içe kıskanırdım. Onun için Resul'ün tebbiğini duyar duymaz, bu kadar akla, mantığa hitap eden dini hepimizden önce Ebu Sufyan kabul eder. En iyisi ben önce gidip Müslüman olayım da hiç olmazsa bu konuda Ebu Sufyan'a fark atayım dedim. Hemen gidip Müslüman oldum. Sen ise neredeyse en sonlarda geldin. Ben bunu merak ediyorum. Niçin? Neden? diye sorar. Ebu Sufyan gülümseyerek işte o hepsinin gördüğün, beğendiğin meziyetlerden dolayı biz Muhammed ne diyor diye hiç dinlemedik. Hep aklımıza kafamıza güvenip onu adam yerine koymadık. Ta ki bütün mevkiğimiz, makamımız halkımız elimizden uçup gidince ne oluyor? Neden böyle olduk dedik. Ancak o zaman Muhammed ne diyor diye kendime ben sordum. Kısaca akıllı, mantıklı olmak her zaman işe yaramıyor. Ebu Sufyan ile arkadaşı Arasında geçen bu diyalog harika bir sözü, bir özü bize anlatır. İşte Resul her zaman karşısındakini görüp dururken onlar Resul'ü görmüyordu, duymuyordu. Şimdi Resul'e sıra geldi. Duymayacak, görmeyecekti. Ebu Sufya'nın yüzüne bakmıyordu, onu işitmiyordu. Çünkü o sözleşmeye aykırı davranan, haksızlık yapan bir toplumun savunması için gelmişti. Buna hakkı yoktu. Mekke'nin lideri Muhammed, Mekke ile yapılan anlaşma bizim için geçerlidir, bozulmamıştır diyordu. Zaten Ebu Sufyan'ın asıl korkusu buydu. Onun için ısrarla sözleşmeyi yenileyelim diyordu. Çünkü Muhammed sözleşme devam ediyor diyorsa, sözleşme şartlarına göre hareket edenlerin cezalandırılması söz konusuydu. Hani Muhammed Ebu Sufyan'a şöyle deseydi, tamam ya, tamam ya Ebu Sufyan bir hata yapılmış. Yeniden sözleşme yapalım, bu tür olayları engelleyecek kuralları tekrar koyalım, bir daha böyle şeyler olmasın deseydi mesele yoktu. Ama Muhammed ne diyordu? Biz Hudeybiye'de verdiğimiz söz üzerindeyiz. Yoksa siz bozdunuz mu? Ebu Sufyan tam köşeye sıkışmıştı. Bozmadık dese Huza kabilesine saldırı yapanları ya Muhammed'e teslim edecek ya da Huza kabilesinin istediği pideyi verecek, Beni Bekir kabilesiyle yapılan anlaşmayı bozacak ve öylece Huza kabilesinin önüne atacaktı. Muhammed'e saldırı yapanları teslim etse cezalarının ne olduğunu biliyordu. Kısasa kısas hepsi öldürülecekti. Beni Beh kabilesi onları kışkırtan Mekkeliler öldürülecekti. Öldürülecek Mekkelilerin neredeyse tamamı Mekke'nin soylu aşiretlerinin delikanlarıydı. Muhammed Hudeybiye sözleşmesinin devam ettiğini söyleyerek başlarına gelecek korkunç cezayı işaret ediyordu. Sonra toplumlar arasındaki sözleşmeler yazboz sahtesi değildi ki, İşime geldim, bozdum, işime geliyor, haydi baştan bir daha yapalım. Hani günümüzün yasaları var ya, yaz boz yasalar, yasaları önce çıkaranlar hemen uygulamıyorlar kendilerine, yasanın ucu kendilerine değdi mi, hemen bir gecede yasayı değiştiriyorlar. İnsanlığın yüz karası tutumlar olarak günümüze damgasını bu tür hasiler vururken o gün Muhammed yüz kırası bir insanlığı değil, yalansızlığı, çıkarsızlığı, adaleti dürüstlüğü öne çıkarıyordu. O içi burkularak aradaki sözleşmeye göre Müslümanların gözyaşları içinde Medine'ye kaçanları Mekkelilere teslim etmemiş miydi? O neredeyse bütün arkadaşlarının karşı çıkmalarına rağmen sessizce görünürde dayatılan Mekkelilerin Hudeybiye'deki şartlarına evet dememiş miydi? Ant ki Hudeybiye sözleşmesindeki tek şart dahi Muhammed tarafından ileri sürülmemişti. Bütün şartları Mekkeliler koymuştu. İşte görüyorsunuz değil mi? Muhammed Ebu Sufyan'a susarak neleri hatırlatıyordu? Bu şartlar sizin, ben koymadım. Hudeybiye Sözleşmesi'nin şartlarında ben koymadım, siz koydunuz, ben sustum. Şimdi siz bozuyorsunuz, yine ben susuyorum. Haydi, bu liderliği çağımızda arayın, bulun. Böyle bir liderlik. İnce bir zeka, taktik, strateji, ne ararsan Muhammed'in liderliğinde var. Hani Müslümanlar bunu bir anlasalar... Bir anlasalar ama Müslümanlar Resul'ün sakalını, fistanını, sarığını kendine sünnet ediniyorlar. Bunları değil, bilmiyorlar ki o gün karşısına oturan Ebu Sufyan'ın da sakalı, fistanı, sarığı vardı. Resul'ün kılığı, kıyafetiyle Ebu Sufyan'ın kılığı, kıyafeti arasında o gün hiçbir fark yoktu. Hatta uzaktan seyredenler hangisinin Resul, hangisinin Ebu Sufyan olduğunu ayıramazlardı. Hatta yemelerinde, içmelerinde oturup kalkmalarında bile fark yoktu. Tek fark yüreklerinde, akıllarında, muhakemelerinde, iradelerinde yaşamak kattıkları anlamlardaydı. Bugün Resul'ün kılını, tüyünü dine dinenler, putpreslerden daha beter bir bataklığın içinde olduklarını Rabbin huzurundaki hesapta mutlaka görecekler. Muhammed, Mekke'nin lideri Ebu Sufyan'a adeta liderlik dersi veriyordu. Ebu Sufyan, Muhammed'i tanımıyor muydu? Elbette tanıyor. Ama çaresizdi. Onu Mekke'ye lider yapan aşireti, diğer aşiretler ellerini kollarını bağlıyordu. Ebru Sufyan'ın kendisine kalsa Huzah kabilesine baskın yapıp 20 kişiyi öldürenlerin cezasını kendisi verirdi. Ama dayandığı aşiret Burjuvazisi buna izin vermiyordu. Ebu Sufyan çaresiz Medine sokaklarında dolaşmaya başladı. Eskiden tanıdığı yakın arkadaşları olan, birlikte birçok kervan oluşturan Osman, Ömer, Ebu Bekir, hatta Halit bin de araya sokarak yeniden sözleşme yapmak istiyor. Hatta kendinden çok küçük yaşta olan Ali'ye bile müracaat ediyordu. Amcaoğlu ya, Resul'ün yeğeni ya. Resul ile görüşme sağlamasını istedi Ali'den bile ama onun yüzüne kimse bakmıyor. Adeta şunu diyorlardı, Resulümüz seni dinlemiyorsa biz niye dinleyelim? Resulümüz seni duymuyorsa biz niye duyalım? Resulümüz seni görmüyorsa biz seni niye görelim? Sen bize dayatılan Hudeybiye anlaşması şartlarına kör sağır dilsizseniz biz niye sana kör sağır dilsiz olmayalım? Eğer sen Hudeybiye şartlarına kör sağır dilsiz olmasaydın gereğini yapar suçluların fidyesini verir veya cezalandırılması için Resul'e teslim ederdin. Ama kendi çıkarlarınızı öne çıkarıyor yaptığınız anlaşmaya kör sağır dilsiz oluyorsunuz. Ebu Sufya'nın çaldığı bütün kapılar yüzüne kapandı. Çaresiz Mekke'ye döndü meraklı bekleyen Mekkelere korkunç gerçeği hatırlattı. Muhammed Hudeybiye Sözleşmesi hükümleri geçerlidir diyor. Ona peki ne olacak dediklerinde ya suçlular karşılığında huzağa kabilesinin fitresini vereceğiz veya beni Bekir kabilesiyle anlaşmamızı bozacağız ya da bütün suçları Muhammed'e teslim edeceğiz. Korkunç gerçek buydu. Hiç kimse elini cebine indirmek istemiyordu. Fitre vermek istemiyordu. Çibirliydiler çünkü aşiret çocuklarıydı. Zenginlerin çocuklarıydı bunu yapanlar. Hiç kimse ahiretin şımarık delikanlarını Muhammed'e teslim etmek istemiyordu. Çünkü Muhammed'in onları kıssas cezası uygulayarak hemen öldüreceğini biliyorlardı. Kaldı ki bir de Beni Bek kabilesinin durumu vardı. Eğer Beni Bek kabilesiyle sözleşmelerini Mekke bozarsa Muhammed Beni Bek kabilesinin işini bitirirdi. Böyle bir durumda Mekke ile anlaşma yapan bütün kabileler, Mekkeliler anlaşma yaptıkları kabileleri koruyamıyorlar diye anlaşmalarını bozabilirlerdi. Böyle bir durum zaten Mekke'nin işini bitirecekti. Muhammed'in uyguladığı taktik, strateji Mekke'leri alt üst etmişti. Suskun, sessiz, sedasız Muhammed. Onlar gibi ortalıkta gürültü çıkarmadan, Arabistan'ı velveleye vermeden bütün Arabistan'a hakim oluyordu. Mekkelilerin en son seçenek olarak gördükleri Muhammed'in Mekke üzerine yürümesi artık başlamıştı. Onlar haberi aldıklarında niye uğradıklarını şaşırdılar. Arabistan'ın dört bucağından Muhammed'e katılanlar varken Mekkelilerle anlaşma yapan kabileler Mekke'nin sözleşme şartlarına uymadığını görünce anlaşmalarını bozarak Mekkiye desteklerini çekmeye başladılar. Bundan sonra Ebu Sufyan'ın bütün derdi Muhammed'in Mekke'yi alarak katliam yapması, mallarına, mülklerine el koymasıydı. Tabi Ebu Sufyan Muhammed'in askerlerine katliam yok, mala cana zarar vermek yok, yaşlılara, çocuklara, kadınlara karşı Koymayanlara dokunmak yok dediğini bilmiyordu. Hani bugün de öyle değil mi? Müslümanlar bir yere saldırmaya kalkarsa veya bir yer kuşatırsa hemen bağırıyorlar. Katliam yapacaklar, katliam yapacaklar, katliam yapacaklar diye insanları korkutuyorlar. Ama onların komutanların ne tür bir haber verdiklerini, ne tür bir talimat verdiklerini bilmiyorlar. Müslümanlar Arabistan'da barışı tesis edip, Arabistan halkının tamamını kölelikten kurtararak özgürce yaşamasını sağlamak için Mekke'ye doğru yürürken, Mekkelerin başına dünya dar geliyor. Ebu Sufyan, can havliyle kendini, halkını, malını korumak için yolda Muhammed'i karşılayıp son bir kez konuşmak istedi. Muhammed'in amcası Abbas'ın da gizlice Mekke'yi terk ederek Muhammed'e katıldığını duyunca kendine bir cesaret geldi. Abbas ile çok iyi arkadaşlardı. Müslümanların ordusu Mekke yakınlarında konaklamıştı. Mekke'nin hemen yakınında konaklayan Müslüman ordusuna yaklaştıkça ortalığı yemek kokuları sarmış, Müslümanlar sakin bir şekilde akşam yemeklerinin hazırlığını yapıyorlardı. Arap geleneklerini bilen Ebu Sufyan burnuna gelen yemek kokularından yapılan yemeklerin savaş yemeği olmadığını, yerleşik halkın yemekleri olduğunu anlayınca sevindi. Gördüğü manzara sanki Müslümanlar savaşa değil, şöyle bir gezintiye hep birlikte çıkmış gibiydiler. Ortalıkta ne savaş dansları, ne savaş oyunları oynanıyor, ne de savaş müzikleri çalınıyordu. Dört bir tarafı kuşatmış ordunun büyüklüğü kadar sessizliği de hakimdi. Aynı durumda Mekke ordusu olsaydı şimdi yer gök yıkılırdı. Eğlenceler, müzikler, danslar, oyunlar oynanır, naralar atılırdı. Ebu Sufyan karşısına çıkan ilk nöbetçiye, Abbas burada mı diye sordu. Nöbetçi onu Abbas'a götürdü. Abbas'a benim Muhammed ile görüştür. Ona söyleyeceklerim var dediğinde Abbas soran gözlerle bakıyordu. Ebu Sufyan bir şey demedi. Abbas onu himayesi altına alarak Resul'e götürdü. Arap genelliklerinde himaye çok önemli bir kavram. Bunu daha önce de Mekke'de 12 yıl serüvenlerinde uzun uzun anlatmıştık hala da devam ediyor himaye konusu. Bugün Arabistan'da hala da aynı mahkeme devam ediyor. Mesela Arabistan'da çalışmak ve yaşamak için giden birisi bugün yine birisinin himayesine girerek ancak çalışabiliyor veya kalabiliyor. Çünkü himaye o toplumda himayeden kişi kişiye kefil oluyor. Çok güzel bir gelenek aslında. Devlet kişiyi takip etmekten kurtuluyor. Başına herhangi bir bir iş gelirse veya herhangi bir suçlarsa himayedeni çağırıyor. Bak senin güvendiğin, senin bize emanet ettiğin, senin de arkasında olduğun kişiyi böyle böyle yaptı, gerekeni yaptı diyor. Bir kişinin himayesinde olana saldırı himayedene saldırılmış olarak değerlendiriliyordu o gün. Onun için kimse Abbas'ın himayeti Ebu Cehid'e saldırma noktasında hareket edemezdi. Tarihi rivayetlere göre ki bu rivayetler tartışılabilir, Resul ile Ebu Sufyan arasında şu konuşmalar geçti. Ey Ebu Sufyan! La ilahe illallah diyeceğin vakit gelmedi mi? Ebu Sufyan cevap verir. İyi ama bu kadar putları ne yapayım? Lat ve Uzza'dan nasıl vazgeçeyim? Sonra biraz düşündü. Babam, anam sana feda olsun. Uslulukta, yumuşaklıkta, iyi huylukta, şereflikte ve akraba hakkını hani Resulün de kayınpeder oluyor ya, hemen işaret ediyor. Gözetme de daha üstünü yoktur. Vallahi sanırım ki Allah'tan başka ilah olmasa gerek. Çünkü Allah'la birlikte başka ilah da bulunmuş olsaydı elbette beni zararlardan korurdu. İyiliklerden de faydalanırdı. Yani demek istiyor ki şu hale bak ben korunmuş bir durumda mıyım yani? Rezil ve rüsva olarak karşında oturuyorum demek istiyordu. Resulümüz ey Ebu Sufyan Muhammed Allah'ın Resulüdür diyeceğin zaman gelmedi mi? Ya Muhammed, bunun için bana biraz müddet tanı. Zira bundan dolayı zihnimde bir çelişki var. Ebu Sufyan'ın bu söyleminden sonra bir sessizlik çöktü. Ebu Sufyan Muhammed ile konuşmaya niçin gelmişti? Amacı neydi? Şu an Ebu Sufyan bunları düşünemiyordu. Halbuki o başka bir şey için gelmişti. Muhammed yine ipin ucunu eline almıştı. Ebu Sufyan ağzına aşmadan onu İslam'a davet etmişti. Ebu Sufyan ise orduyu görür görmez İslam ordusunun amacının cana mala vermek olmadığını anlamıştı. Anladığı şeyleri Resul'e taslı getirmesinde anlamı yoktu. Ona için hiç aşmadı. Muhammed'in ne kadar kararlı olduğunu biliyordu. Yıllarca birlikte yaşamışlar, birlikte kervanlarda bulunmuşlar, Mekke'de çocukluk, gençlik arkadaşları olarak çok şey paylaşmışlardı. Birbirlerinin gözlerinin içine baktıklarında ne söyleyeceklerini bilen insanlardı. On bin nüfuslu Mekke'de çöl yaşamında insanların birbirini tanımaması doğaya aykırıydı. Aralarındaki itilaflar, çekişmeler hep dünyevilik konular veya kişisel bencilliklerden ibaretti. Ama Ebu Sufyan biliyordu ki Muhammed asla kişisel bencilliklerinin peşinden giden biri değildi. Dünyaya kendileri kadar düşkün de değildi. Onun bütün söylemleri İslam, yani barış üzerineydi. Ebû Süfyan bir müddet sonra kararlılıkla, evet inanıyorum ki Allah ilahtır, ondan başka ilahlar yalandır. Sen o bir olan Allah'ın Resulüsün. Bu ifadeye en çok sevilen abas olmuştu. Kendisi de ondan birkaç gün önce Müslüman olarak barıştan yana olduğunu göstermişti. Müslümanın savaşla ne ilgisi olabilirdi? Allah Müslümanları dini, inancı, düşüncesi, yaşamı ne olursa olsun barışı korumakla görevlendirmişti. Kimse başkasının dinine, inancına, düşüncesine karışamazdı. Gerçi bugün Müslümanlar ayetlerdeki bu özü anlamıyorlar. Birçoğu baskıcı, faşist bir anlayışla Müslümanlık'ını öne çıkarıyorlar. Zaten Resul'ün anlattığı dinin ne kadarı geldi ki zamanımıza. Geleneklere boğulmuş bir din anlayışına İslam diyorlar. Halbuki günümüzün Müslümanlık anlayışının yaşamanın İslam'la hiçbir ilgisi yok. Halbuki Allah sadece yurtlarından çıkarılanlara, mallarına, canlarına zarar verenlere, zalimlere, başka ülkeleri işgal edenlere, Müslümanların ülkelerini işgal edenlere, sözleşmelere uymayanlara, başka topluluklarla anlaşıp Müslümanların aleyhine davrananlara karşı savaşmayı emrediyor. Değilse, haydi çocuklar, haydi gençler, haydi Müslümanlar, çıkın ortaya, kendinizi gösterin. Dünya Müslümanlar neymiş bir görsün, ortalığı yakın yıkın, bütün kafirler öldürün, mallarına el koyun, ırzlarına, namuslarına saldırın, çocuklarına el koyun, kadınlarını cariye alın diye emretmiyor. Böyle bir şey yok. Ama sanki Müslümanlar bugün böyle zannediyorlar. Allah'ın ayetlerini anlamayan, Resulü kendilerine örnek almayan ama İslam'a uyduklarını Resulü kendilerine örnek aldığını zanneden bazı zavallılar ne yazık ki putperestlerden daha çok, kafirlerden daha çok zulüm içindeler. İslam adını kullanarak insanlık dışı zulümlerine devam ediyorlar. Halbuki bunun böyle olmadığını daha orduyu görür görmez Ebû Süfyan anlamıştı. Konuşmasına bile gerek yok. Ebu Sufyan'a karşı çıkmayana bir şey yapılmayacak. Mala, cana zarar verilmeyecek. Hiç kimsenin ırzına, namusuna dokunulmayacak. Evinde kalana, kapısını kapatana zarar verilmeyecek. Kimsenin kapısı çalınmayacak, kırılmayacak, evine girilmeyecek. Kalbini ferah tut. Amacımız asla savaş değil, barıştır denildi. O da elimden geldiğince savaşı önlerim diyerek kalbi tatmin olmuş bir şekilde Mekke'nin yolunu tuttu. Mekke'ye girdiğinde onu merakla bekleyen arkadaşlarına ben de Müslüman oldum diyemezdi. Onlara ordunun büyüklüğünden söz etti. Etrafımız sarılmış durumda. Mekke'nin nüfusundan daha fazla Muhammed'in ordusu var. Hala katılıyorlar. Gün geçtikçe sayıları artıyor. Müslümanlar karşı koymazsak bize zarar vermeyecekler. Evlerimize girmeyecekler, kapılarımızı çalmayacaklar, malımıza, canımıza zarar vermeyecekler dedi arkadaşlarına. Mekke'nin eski lideri Ebu Cehil'in yani Amr bin Hişam el-Mukuyla'nın oğlu İkrim'e bu sözlere inanmadığını, Muhammed Mekke'ye saldırırsa karşı koyacaklarını söyledi. Artık Mekke'nin üstüne kara bulutlar çökmüştü. Putpresler böyle düşünüyordu. Ama hidayetin aydınlığı sabah vaktini bulmuş, hidayet güneşinin Mekke üzerine doğmasına az bir zaman kalmıştı. Arabistan'ın tarihinde binlerce yıl süren putperestlik son noktasına gelmişti. Bu gerçeği görmeyen birçok putperest ya öfkesinden çılgına dönmüş ya da sessizce evlerine kapanmıştı. Muhammed'e karşı yapacakları bir şey kalmamıştı. Karşı koymak bile çılgınlıktı. Zaten Mekke halkın çoğu Hudeybiye anlaşmasından sonra gizliden gizliye Müslüman olmuştu. Haydi Mekke'yi savunalım deseler kaç kişi çıkardı ki putperestlik adına? Bin asker çıkarması bile muhtemel değildi. Halbuki Müslümanlar Mekke'nin etrafının çemberini almışlar, sayıları ise 12 bin civarındaydı ve sürekli artıyordu. Muhammed ordularına hareket emri verdiğinde sessiz ama vakur bir şekilde Müslümanların ordusu Mekke'nin etrafından daralan bir çember şeklinde Mekke'ye doğru yürüyordu. Mekke'nin tepelerinden yüksek evlerinden seyreden Mekkeliler etraflarında kaçacak bir boşluğun bile bulunmadığını farkındaydılar. Resul bütün duygularıyla Fetih Suresini okuyarak devenin sırtında Mekke'ye doğru ilerliyordu. ''Biz sana doğrusu apaçık bir fetih ihsan ettik.''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 ve münafık kadınlara. Allah'a ortak koşan erkeklere ve ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Müslümanlar için bekledikleri kötülük çemberi başlarına gelsin. Allah onlara gazap etmiş, lanetlemiş ve cehennemi kendilerine hazırlamıştır. Orası kötü bir yerdir. Göklerin ve yerin ordaları Allah'ındır. Allah azizdir, hakimdir. Şüphesiz, biz seni şahit, müydeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ta ki Allah'a ve Resulüne iman edesiniz. Resulüne yardım edesiniz. Ona saygı gösteresiniz. Ve sabah akşam Allah'a tesbih edesiniz. Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah'a biat etmektedirler. Allah'ın eli onların ellerinin üstündedir. Kim ahdini bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuş olur.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 Henüz elde edemediğiniz başka ganimetler de vardır ki, onlar Allah'ın bilgi ve kudreti dahil nedir? Allah her şeye kadirdir. Eğer kafirler sizinle savaşsalardı, arkalarına dönüp kaçırlardı. Sonra bir dost ve yardımcı da bulamazlardı. Allah'ın önceden beri süre gelen kanunu bu. Allah'ın kanunu da asla bir değişiklik bulamaz. O sizi onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra Mekke'nin içinde onların ellerini sizden, sizin ellerinizde onlardan çekendir. Allah yaptıklarınızı görendir. Onlar inkar eden ve sizin mescide haramı ziyaretinizi ve bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını men Eğer kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınlar olmasaydı, siz o tanımadıklarınızı bilmeyerek çiğnemeniz sebebiyle üzüntüye kapılmanız ihtimali olmasaydı. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yap.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 Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı tıraş etmiş ve kısaltmış olarak korkmadan mescide harama gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bilir. İşte bundan önce size yakın bir fetih verdi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberine hidayet ve hak diniyle gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın elsidir. Beraberinde bulunanlar da kâfirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküya varırken...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 Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfuret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Mekke'ye yaklaşan Müslüman orduları, Mekke'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden Mekke'ye girmeye başladılar. Putbelestlerin çoğu evlerine kapanmış, korkulu gözlerle birbirine bakıyorlardı. Müslümanlar ortaya çıkmış, Müslümanları karşılıyorlar Müslümanların kadınları, çocukları, evlerinin kapılarında babalarını bekliyorlardı. Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e. ikna ettiği birkaç arkadaşıyla Müslümanlara karşı durmak istediler. Halid bin Velid'in karşısına çıkan İkrim'e ve arkadaşları hemen derdest edildiler. Müslümanlar Mekke'ye girerken etrafa sesleniyorlardı. Kimsenin evine girilmeyecek. Karşı çıkmayana dokunmayacak. Ganimet alınmayacak, mala cana zarar verilmeyecek. Bu ses Mekke'nin semalarında yankılandıkça putperestler Mekke'ye nasıl bir barışın geldiğini inanızlar. Müslümanlar intikamcı değildi. Müslümanlar zalim değildi. Müslümanlar ganimet düşkünü değildi. Artık bugün barış hakimdi. Herkes İslam'ın adaletinde, barış içinde yaşayacaktı. Tarihi bilgilere göre Rasul Mekke'ye girerken Nasr suresinin indirildiğini söylerler. Belki doğru belki yanlış. Ama surenin anlamı, bütünlüğü, Mekke'nin fethini bize özetliyor. Tam da oraya yakışıyor. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile, af dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Ne müthiş kelimeler, ne müthiş cümleler. Tarihi bilgilere göre gelen bu ayetlerin ağırlığı altında ezilen Resulümüz, devenin sırtında secdeye kapanmış, hüngür hüngür ağlıyordu. Mekke'ye yüzü yere eğik, secde halinde, devesinin sırtında Rabbine tövbe ederek girdi. Etrafına bakamıyordu. Mekke'ye bakamıyordu. Bir taraftan Rabbine şükürlerini sunarken, diğer taraftan af diliyordu. Bunu bugünün hiçbir komutanı, hiçbir devlet başkanı anlayamaz. Bunu bugünün Müslümanları anlayamaz. Bunu tarihte anlı şanlı anlatılan padişahlar, komutanlar anlayamaz. Askerler anlayamaz şibirleriyle, azametleriyle yeryüzünü titrettiğini zanneden güya Müslümanların orduları, komutanları bunu anlayamaz. Ayetler tam Mekke'nin fethinin manzarasını anlatıyor. Allah'ın yardımı, zaferi geldiği, insanlar bölük bölük dinle girdiği vakit. Müslümanlar için bu zafer ne bir zaferdi. Bütün Arabistan neredeyse asker olmuş, putperestlerin kalbine hidayet ateşiyle geliyordu. Onlar hidayet ateşini yakmış, Allah'ın evi Kabe'den bütün dünyayı aydınlatacaklardı. İşte tam bu anda Allah Resulü'ne Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir diyor. Ne olmuştu? Resul etmiş demişti. Allah Rasulümüzün niçin tövbeye davet ediyordu? İşte bunu anlamak etti, Bunu kavramak hidayetti. Unutmayın ki hiçbir başarı, hiçbir fetih, hiçbir zafer ne Resulün ne de Müslümanların çalışmasıyla gelmez. Zaferi de, fethi de, hidayeti de ancak Allah nasip eder. Resullere düşen, kullara düşen sadece görevlerini yapmaktır. Allah ondan binlerce kere razı olsun ki bir müfessir bu ayetin anlatımında çok veciz bir şekilde şöyle diyor. Sanki Allah hem Resulüne hem de onun sırtından bütün Müslümanlara şunu demek istiyor. Eğer insanların hidayetinde, size verilen fetihte, zaferde ve yardımda kendinize 1 gram dahi pay çıkarırsanız, hemen Rabbinize dönüp af dileyin. Sizin yaptıklarınızın karşılığıyla ilgili olarak kendinize pay çıkarmanız Rabbinizin iradesine saldırıdır. Rabbiniz hiçbir yaratılmışın iradesine giremez. Rabbiniz her şeyi kendisi yapar, kendisi karar verir. Kime, ne zaman hidayet edecek, kime hidayet edecek? Ne zaman yardım edecek, kime yardım edecek? Ne zaman zaferi, fethi verecek, kime zaferi, fethi verecek? Bütün bunlar Rabbinizin yetkisindedir. Hiç kimse, biz şunu yaptık da onun için bunlar bize verildi. Böyle yaptık da bize Allah yardım etti, zafer verdi, insanlar hidayet etti, fetih geldi diyemez. Dediği gün Allah'ın yetkilerine saldırmış, Cibre düşmüştür. Resulümüz bunu çok iyi bilen biriydi. Onun için Mekke'ye girerken devesinin sırtında secdeye kapaklanmış, ağlayarak Mekke'ye girmiş, o çok özlediği Mekke sokaklarına, evlerine bile bakamamıştı. Bu özler günümüz Müslümanlarından ne kadar uzak? Tarihin Müslümanlarından ne kadar uzak? Özellikle Fransız kralını kurtarmak için Alman kralına mektup yazan ve sözüne ben ki diye başlayan devrin halifesi, İslam anlayışından ne kadar uzak. İnşallah Rabbimiz bize ayetlerinde anlattığı özle hidayeti nasip eder. 11 Ocak 630 tarihi Mekke'nin Müslümanların eline geçtiği tarih olarak kayıtlara geçti. Artık Arabistan'da putperestliğin merkezi Mekke değildi. Kabe Müslümanların elindeydi. Sıra içindeki putları temizlemeye gelmişti. Allah'ın Resulü Muhammed emin adımlarla Kabe'nin içine girdi. Rivayetlere göre İsra suresinin 81. ayet olan Hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Ayetini okuyarak putları kırdı. Birkaç kişi şahsi davalara hariç genel af ilan edildi. Putperestler hac için Kabe'ye geldiklerinde sadece Allah'ın evi olduğu için geleceklerdi. Mekke ve Kabe putperestlerin kirlerinden arındırıldı. Kabe ve Mekke'nin yönetimi için görevlendirmeler yapıldı. Sonra Müslüman ordunun neferleri geri döndü. Mekkeliler de Mekke'de kalmadılar. Zira Resul tarihe geçen sözünü söyledi. Hicretten sonra dönüş yok. Resul Medine devletini kuran toplumu iradeyi dağıtmak istemiyordu. Medine devletini ensar ve muhacirin kurmuştu. Ve o ensar ve muhacirin birlikte... Arabistan İmparatorluğunu Müslümanlar adına kurdular. Dünya imparatorluğunu kurdular. Ve o Mekkeliler, işin garibi, işin cilvesi ne müthiş. Mekkeliler Mekke özlemiyle yanıp tutuştukları halde Mekke fethedilince Mekke'ye dönmediler. Çünkü olaylar artık memleket özleminden daha büyüktü. Mekke özleminden daha büyüktü. Çünkü imparatorluk kurulmuştu. Her Müslüman Arabistan İmparatorluğunda görev alacaktı o gün o anlayışlar o düşünceler o hayaller Müslümanları Mekke topraklarından Medine topraklarından dünyanın dört bucağına gönderdi ailelerini terk ettiler evlerini terk ettiler memleketlerini terk ettiler İşte bugün dünyanın her tarafında Resulün arkadaşlarının mezarları var Anlıyor muyuz? Hissediyor muyuz yani? O terk edişlerinin hidayetini, anlayışını anlayabiliyor muyuz? Hissedebiliyor muyuz? O hidayeti anlamak, onları hissetmek ve o birlikteliği oluşturabilmek, o duyguyu, o düşünceyi oluşturabilmek hidayetti. İnşallah Allah bizlere o hidayeti nasip etsin. Evet arkadaşlar bugün Mekke'nin fethi bölümü sonlandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.